İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Benim hocama sorum şu şekilde olacak. Ee, bademciklerimle ilgili bir sıkıntım var ve bademciklerinin alınması gerekiyor. Ee, yalnız şöyle bir endişem var. Ee, bademciklerinin alınması boğaz harflerinin çıkarılmasına etkiler mi? Ee, hmm. Bu konuda o, sıkıntı yaşar yani. mı? Şöyle söyleyelim. Teşekkür ederiz. İyi ee, akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Bu evvela doktorlar ilgilendiren bir soru, bizi ilgilendiren kısmı işin sonucudur. Yani ameliyatı al, ameliyat olmam zorunlu, sağlık açısından bu gerekli. Ama bunun sonunda bu azartlarını çıkaramayacakmış. Hmm. Ne olur hocam? Hiçbir şey olmaz derim. Çünkü sağlık önde gelir. Siz hayatınızı devam ettirebilmelisiniz ki kulluğa devam edesiniz. Hayatınızı yahut sağlığınızın bir kısmını bir organınızı kaybedeceğiniz yerde din kendini tutar. Sen önce hayatını devam ettir, sağlığını koru, ben sana ruhsat veririm der. Diyelim ki bu bademcik alınmasının zannettiğime göre bu konuyla alakası hiç olmayacak da çünkü sesler, ses tellerle alakalı, boğaz kaslarıyla alakalıdır. Bademcikler bu noktada fonksiyonel değillerdi sesin çıkmasında. Bildiğim kadarıyla kabak kültürel bilgimden ifade etmeye çalışayım. Bademciklerin sadece vücudumuzun kimyasına etkisi vardır. Olsa olsa savunma cephesine yardım eder. Fiziki orada bir şey etkisi yok. Sesin çıkmasıyla alakalı bir fonksiyonu olmadığı için oradan alınmasıyla bademciğin ses sistemimizde bir değişim olacağını düşünmüyorum. Yine de doktora sorulmalı. Doktor bu ameliyat muhakkak yapılmalı derse tereddüt etmeden yapılmalıdır. Evet.